''Kale, bizler bu kalenin erleriyiz. Tayınımızı yer, suyumuzu içeriz. Gelirse amansız düşmanlarımız, her zaman açıktır soframız. Gülle'yi koyduk mu topa, iyi bir ziyafet çekeriz onlara. Bir asker türküsü, eski zaman insanları cancağızın, anasının kuzusu.'' Belogorsk Kalesi, Orenburg'dan 40 verst ötedeydi. Yol, yayı Irmağı'nın sarp kıyıları boyunca ilerliyordu. Irmak donmamıştı henüz. Boz renkli dalgalar beyaz bir kar tabakasıyla örtülü tek düze kıyıların arasında hüzünle kararıyordu. Onların ötesinde de kırgız bozkurları uzayıp gidiyordu. Ben üzüntülü düşüncelere gömülmüştüm. Garnizon hayatını hiç de çekici bulmuyordum. Emrine gireceğim yüzbaşı Mironov'u gözümün önünde canlandırmaya çalışıyor, görevinden başka bir şey düşünmeyen en küçük dengesizliğimi katıksız hapisle cezalandırmaya hazır, sert, öfkeli bir ihtiyar olarak düşünüyordum onu. Hava kararmaya başlamıştı bu arada. Oldukça hızlı yol alıyorduk. Arabacıma, ''Kaleye çok var mı daha?'' diye sordum. Adam, ''Yoo'' diye karşılık verdi. İşte geldik bile. Surlar, kuleler ve toprak bir tabya görmek umuduyla dört bir yana bakındım. Fakat kütüklerden yapılma bir çiftle çevrili küçük bir köyden başka bir şey göremedim. Bir yanda yarı yarıya karla örtülmüş üç ya da dört ot yığını, öte yanda ağaç kabuğundan yapılma kanatları tembelce sarkan bir yel değirmeni vardı. Şaşkın şaşkın, ''Hani, kale nerede?'' diye sordum. Arabacı küçük köyü göstererek işte ya!'' diye karşılık verdi ve aynı anda içeri girdik. Dökme demirden eski bir top duruyordu kapıda. Dar, eğri büğrü sokaklardan geçtik. Kulübeler basıktı. Çoğunun üzeri samanla örtülüydü. Arabacıya beni komutana götürmesini emrettim. Az sonra yüksekçe bir yerde kurulmuş ahşap bir evceyizin önünde durduk. Evin hemen yanında yine ahşap bir kilise vardı. Kimse karşıma çıkmadı. Taşlığı geçtim, sopa kapısını açtım. Yaşlı bir asker bir masanın başına oturmuş, elindeki yeşil üniformanın dirseğine mavi bir bez parçası yamıyordu. Gelişimi bildirmesini emrettim. Yaşlı asker, ''İçeri gir cancağızım.'' dedi. ''Bizimkiler evde.'' Eski bir zevkle döşenmiş temiz bir odacığa girdim. Köşede kapkacak dolabı duruyordu. Camlı, çerçeveli bir subay diploması asılıydı duvarda. Onun hemen yanında da, Kistrin ve Oçakov'un ele geçirilmesini, ayrıca gelin seçme ve kedinin gömülmesi olaylarını gösteren ağaç basması tablolar göze çarpıyordu. Sırtında yünlü bir fanila, başörtülü, yaşlı bir kadın oturuyordu pencere kıyısında. Karşısında oturan, subay üniformalı tek gözlü bir ihtiyarın kollarına gerili örgüyü çözüyordu. İşini bırakmadan ''Ne istiyorsunuz anacığım?'' diye sordu. ''Buraya atandığımı, görevim gereğince Bay Yüzbaşı'yı görmeye geldiğimi bildirdim.'' Ve bu sözle birlikte tam komutan sandığım bir gözü kör subaya dönmek üzereyken, ev sahibesi, içimden boyuna tekrarlayıp durduğum bir kesti. ''İvan Kuzmiç evde yok.'' dedi. Rahip Gerasima e konukluğa gitti. ''Fakat ne fark eder anacığım? Onun karısıyım ben. Hoş geldin, safalar getirdin. Otur iki gözüm.'' Sonra hizmetçi kıza seslendi. Gidip çavuşu çağırmasını emretti. Tek gözünü merakla üzerime diken yaşlı subaycık, ''Hangi alayda görevli olduğunuzu sorabilir miyim?'' dedi. ''Söyledim. Muhafız birliğinden buraya gönderilişinin nedenini de sorabilir miyim?'' ''Komutanlığın böyle uygun gördüğünü bildirdim.'' Yorulmaz sorgucu, ''Sanırım bir muhafız birliği subayına yakışmayacak davranışlardan ötürü'' diye sözlerini sürdürmekteyken, yüzbaşının karısı, ''Zırvayı bırak'' dedi. ''Delikanlının yol yorgunu olduğunu görüyorsun. Seninle mi uğraşsın şimdi? Kollarını da doğru tut.'' ''Anacığım...'' Bana dönerek sürdürdü sözlerini. ''Sen de bu ıssız yere sürüldün diye hiç canını sıkma. Buraya gelenlerin ne ilki ne de sonuncususun sen.'' Sabreden derviş muradına ermiş. Şvabrin Aleksey İvaniç adam öldürdüğü için buraya gönderileli beş yıl oldu. Ya şeytana uymuş bir kere. ''Bir üsteğmenle birlikte görüyor musun şu işi? Kentin dışına çıkmışlar. Kılıçları da yanlarında.'' Sonra da haydi bakalım başlamışlar vuruşmaya ve Aleksey Ivanič Üsteymen'i öldürmüş hem de iki tanık önünde. Ne gelir elden? Bir işti olmuş bir kere. O sırada Çavuş içeri girdi. Boylu poslu bir Kazak delikanlısıydı bu. Yüzbaşının karısı Maximich dedi. Beyfendiyi temizce bir eve yerleştir. Çavuş ''Baş üstüne Vasily Sayyegor diye karşılık verdi. Kendilerini Ivan Polec'e evin evine yerleştirsem nasıl olur? Yüzbaşının karısı Düşünmeden konuşuyorsun Maksimiç dedi. Poloje evin başı yeterince kalabalık zaten. Sonra bize hısım olur, amiri olduğumuzu da hiç unutmaz. Sen beyefendi, adını soyadınız neydi iki gözüm? Pyotr Andreyiç öyle mi? Pyotr Andreyiçi Samyokuzova götürsen. Dolandırıcı herif atını bizim bostana salmış. E, Maksimiç bir bukaat yok ya. Kazak, çok şükür her şey yolunda diye karşılık verdi. Yalnız onbaşı Prov bir tas sıcak su yüzünden ''Ustinya Negulina ile hamamda dövüşmüş.'' Yüzbaşının karısı bir gözü kör subaya dönerek, Ivan İnatic, Porovla Ustinya'yı sorguya çek. Bakalım kim haklı kim haksız ama ikisini de cezalandır. Maksimic, hadi bakalım. Piot Andreiç, Maksimic kalacağınız eve götürecek sizi.'' Selam verip çıktım. Çavuş kalenin öbür ucunda, Irmağ'ın yüksek kıyısına kurulmuş bir kulübeye götürdü beni. Kulübenin bir bölümünde Semyon Kuzov ailesi oturuyordu. Öteki bölümü bana verdiler.'' Tahta perdeyle ikiye ayrılmış, oldukça temiz bir odaydı bu. Saveliç bavulları açıp eşyaları yerleştirirken ben daracık pencereden dışarıya bakmaya koyuldum. Hüzün verici bir bozkur uzanıyordu göz alabildiğine. Yandan birkaç kulübe görünüyor, birkaç tavuk geziniyordu sokakta. Bir koca karı elinde yalakla kapı önünde durmuş, domuzlara sesleniyor, onlar da ona dostça homurtularla karşılık veriyorlardı. Gençliğim böyle bir yerde geçecekmiş meğer. İçimi bir hüzün kapladı, pencereden ayrıldım. Ağzıma bir lokma koymadan yatmaya çekildim. Saveliç, ''Yüce Tanrım, hiçbir şey yemiyor. Çocuğu hasta düşerse hanımım bana ne der?'' diye kederle söylenip duruyordu. Ertesi sabah tam giyinmek üzereyken kapı açıldı. Genç bir subay girdi içeri. Kısa boylu, esmer, adam akıllı, çirkin suratlı, fakat son derece canlı bir delikanlıydı bu. Bana Fransızca, ''Böyle damdan düşer gibi geldiğim için özür dilerim.'' dedi. ''Dün öğrendim gelişinizi.'' ''Bir insan yüzü görmeyi öylesine özlemiştim ki daha fazla bekleyemezdim. Burada bir süre yaşadıktan sonra siz de anlayacaksınız bunu.'' Bunun düello nedeniyle muhafız birliğinden çıkarılan subay olduğunu anladım. Hemen kaynaştık. Şıbabrin hiç de aptal bir insan değildi. Etkili, ilgi çekici bir konuşması vardı.'' Komutanın ailesini, çevresini, alın yazımın beni sürükleyip getirdiği bu ülkeyi canlı, parlak bir dille, büyük bir neşe içinde tasvir etti. Ben onun anlattıklarına içtenlikle gülerken kapı açıldı, dün komutanın evinin girişinde yamayan yaşlı asker içeri girdi. Vasilisa Yegorona'nın beni yemeğe çağırdığını bildirdi. Şivabrin de hemen benimle gelmeye karar verdi. Komutanın evine yaklaşırken uzun saç örgüleri ve üç köşeli şapkalarıyla 20 kadar yaşlı asker gördü alanda. Safta toplanmışlardı. Yaşlı, uzun boylu, dinç bir adam olan komutan, başında takke, sırtında bej renkli, pamuklu bir gecelik ile onların karşısında duruyordu. Bizi görünce yanımıza yaklaştı. Bana dostça birkaç söz söyledi, sonra yine işinin başına döndü. Durup eğitime bakacakken, Vasilisa Yegorovna'yı bekletmememizi söyledi bize. Kendisi de arkamızdan geleceğini vaat etti. Burada görülmeye değer yeni bir şey yok diye tamamladı sözlerini. Vasilisa Yegorovna güler yüzle, ''Hiçbir yabancılık göstermeden karşıladı bizi. Kırk yıllık ahbapmışız gibi senli benli davrandı bana. Yaşlı askerle hizmetçi kız Palaşka sofrayı kuruyorlardı.'' Yüzbaşının karısı, ''Benim Ivan Kuzmiç eğitimi ne diye bu kadar uzattı bugün?'' dedi. ''Palaşka git yemeğe çağır beyefendiyi.'' ''Peki Maşka nerede?'' Tam bu sırada 18 yaşlarında toparlak yüzlü pembe yanaklı bir kız girdi içeri açık kumral saçlarını utançtan kıpkırmızı kesilen kulaklarının arkasına doğru dümdüz taramıştı. Daha ilk görüşte pek hoşlanmadım bu kızdan. Ön yargıyla bakıyordum ona. Şubabrin yüzbaşısının kızı Maşa'nın tam bir aptal olduğunu söylemişti çünkü. Genç kız bir köşeye çekildi, dikişe başladı. Bu arada çorbayı getirdiler. Kocası hala gelmeyen Vasilisa Yegorovna onu çağırmak üzere palaşkayı ikinci kez gönderdi. Beyefendiye git, sayın konukların beklediğini, çorbanın soğuyacağını söyle. ''Eğitim kaçmaz nasıl olsa. Gırtlak patlatmak için çok zamanı var daha.'' Az sonra yüzbaşı tek gözlü ihtiyarla birlikte çıka geldi. Karısı ''Nedir bu anacığım?'' dedi. ''Yemek sofrada bekliyor, sen hala görünürde yoksun.'' İvan Kuzmiç ''Görev başında olduğumu biliyorsun Vasilisa Yegorovna.'' diye karşılık verdi. ''Askercikleri eğitiyordum.'' ''Ee yeter artık.'' diye karşı çıktı. ''Askerleri eğitiyormuş.'' ''Laf.'' Ne senin bir şey öğrettiğin var ne de onların bir şey öğrendiği. Evinde oturup gününü dua ile geçirsen daha iyi olacak. Değerli konuklar, yemeğe buyurun. Sofraya oturduk. Vasilisa Yegorovna susmak bilmiyor, sorular yağdırıyordu bana. Anam babam sağ mı? Nerede oturuyorlar? Durumları nasıl? Babamın 300 cana sahip olduğunu öğrenince "Dile kolay." dedi. Dünyada zengin insanlar da var doğrusu. Bize gelince iki gözüm, topu topu bir canımız, palaşkamız var. Ama çok şükür yaşayıp gidiyoruz. Tek sıkıntımız var, maşa. Kocaya varacak yaşa geldi ya, ne çeyizi var ne bir şeyi. Şimşir bir tarak, bir kese, bir de tövbeler tövbesi, üç kapik hamam parası. İyi bir adam çıkarsa ne âlâ. Yoksa kız olan kız, sonsuz nişanlı evde oturup kalacak. Maria Ivanovna'ya bir göz attım. Kıpkırmızı olmuştu. Tabağına birkaç damla gözyaşı damladı attı. Acıdım kızcağıza. Hemen konuyu değiştirmek için hiç de yeri yokken ''Başkırtlar sizin kaleye saldırmak için hazırlanıyorlarmış, doğru mu?'' dedim. Ivan Kuzmiç ''Bunu da nereden çıkardınız azizim?'' diye sordu. Orenburg'da söylediler. Komutan ''Saçma'' diye düşüncesini belirtti. Burada çoktandır çıt çıktığı yok. Başkırtlara gözdağı verildi. ''Kırgızların da akılları başlarına getirildi. Bir daha buralara sokulacaklarını sanmam. Ama sokulacak olurlarsa da öyle bir ders veririm ki onlara on yıl kendilerini toplayamazlar.'' Ben yüzbaşının karısına dönerek, ''Ya siz?'' dedim, ''Böyle bir kalede tehlikelerle burun buruna yaşamaktan korkmuyor musunuz?'' Yaşlı kadın, ''Alıştık cancağızım diye karşılık verdi. Yirmi yıl önce alaydan buraya gönderildiğimizde, ''Tanrı bilir ya, nasıl da korkmuştum bu kör olası gavurlardan.'' ''Vaşak postundan kalpaklarını gördüm mü, hele çığlıklarını işittim mi, inanır mısın iki gözüm, içime fenalıklar gelirdi.'' ''Ama öyle kanıksadım ki şimdi, hani düşmanlar kalenin çevresinde cirit atıyor deseler, yerimden kımıldamam.'' Şvabrind tumturaklı bir tavırla, ''Vasilisa Yegorovna gözü pek bir kadındır.'' diye düşüncesini belirtti. İvan Kuzmiç, ''Evet, öyledir.'' dedi. ''Kuru gürültüye pabuç bırakanlardan değildir.'' ''Ben, ya Maria Ivanovna diye sordum.'' ''O da sizin gibi gözüpek mi?'' Vasilisa Yegorovna ''Maşa mı?'' dedi. ''Yok, maşa korkaktır. Tüfek sesine alışamadı hala. Duydu mu tir tir titrer. İvan Kuzmiş bundan iki yıl önce benim isim günü yortusunda ''Nereden aklına estiyse bizim topu ateşlediydi de korkudan az daha öbür dünyayı boyluyordu güvercinim. Kör olası topla o zamandan beri ateş etmiyoruz artık. Sofradan kalktık. Yüzbaşıyla karısı uyumaya çekildiler.'' Biz Şıvabrin'le çıktık ve bütün akşamı birlikte geçirdik.